Sudan gelene hoş geldiniz ben Akgün İlhan Bugün sudan gelen de sudan bahsedeceğiz Beslenmeden bahsedeceğiz ee, Çok tatlı bir konuğum var Diyetisyen Damla Ceyhan evet, Merhabalar Hoş geldin Damlacığım Hoş bulduk Akgün Evet şimdi bugün e, aslında su deyince de çok geniş bir kavram Gıda dediğimizde evet. de beslenme dediğimizde de çok geniş ee, Bir sürü şeyden bahsetmeye çalışacağız Damla Ama öncelikle benim hep yaptığım gibi Konuklarım e, nasıl bu işlerle ilgili İlgilenmeye başladı Çalışmalar yapmaya başladı Onunla ilgili sana bir sormak istiyorum Nasıl ve ne zaman bu beslenme konusu Senin ilginin çekmeye başladı Ve neler yaptın bu konuyla ee, Aslında yani beslenme Biraz sen hani üniversitede hani Üniversite sınavına hazırlanırken falan evet diyordum diye Sen olmak istiyorum hı hı. Ama işte üniversite okurken Lisans döneminde Hani beslenme ilgili aslında ...yanlış fikirlere sahip olduğumu evet, hissettim. genelde yani öyle oluyor. Toplumda evet bir sürü işte safsatalar var falan. Hatta unutmuyorum yani... ...üniversiteye ilk başladığımda... ...bir sunum yapmışım işte cevizle alakalı hatta. Ha. İşte dedim ki sunumda nereden duyduysam o an... ...işte ceviz işte beyine çok benziyor... ...dolayısıyla beyin sağlığını çok böyle... ...oh yani geliştiriyor <gülüyor> falan. Orada ya, hocalar evet dedi... ...böyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> söyleyemez. Yani düpede sözde bilim aslında. Hani bu gibi çok ıı, şeyler... ...sabiyiz ama hani onun eğitimini aldığımda daha geniş anlamda baktığımı evet. hissettim ee, bu şekilde başladı aslında üniversite beslenme ve diyetetik bölümünü okudum hı hı. Ee, daha sonra aslında e, mesleğimi çok seviyorum ama aslında uygulama şeklinden o kadar memnun olmadığımı hissettim pratikte hani başka okudum. bir şey evet çünkü hı. hani beslenme uzmanlığı artık zayıflatma uzmanlığı doğru bir kayış içerisinde yani. ve bundan aslında rahatsız olduğumu hissettim işte yine halk sağlığıyla falan da ilgileniyordum o sıra toplum sağlığıyla işte hani beslenmeyi sadece insan sağlığı anlamında değil de gezegen sağlığı işte yaşadığımız çevreyi nasıl etkiliyor kavramlarına biraz girmeye başladı. Bu şekilde aslında biraz daha hani farklı ufuklardan bakmak istedim gibi. Evet şimdi evet. yüksek lisans yapıyorsun. Evet şimdi yüksek lisans yapıyorum İstanbul Üniversitesi'nde halk Sağlığına Bilim dalında. Bu da işte benim aslında tamamen biraz daha farklı bir ufuğa geçme isteğim. Çünkü toplum beslenmesi tabii halk sağlığının önemli bir yerini tutuyor. Ee, evet. Bu şekilde. Çok güzel. <gülüyor> Harika. Şimdi hemen suyla başlayalım. Hı -hı. Ee, hepimizin çok merak ettiği bir şey. Her gün içtiğimiz bir evet. şey su. Ve sağlıklı beslenmenin içerisinde su, suyun rolü nedir? Yani nasıl yapacağız? Günde ne kadar içeceğiz? Hı -hı. Nasıl? Ne kalitede de su içmemiz lazım? Hı -hı. ...zamanlaması önemli mi? Yemekten önce mi? Sonra mı? Falan gibi böyle bir sürü sorular kafamda dönüyor. Bunlarla ilgili biraz konuşur musun? Aslında genel bir sudan e, bahsettiğimizde besinlerle olan ilişkisinde tabii ki çok önemli bir öle serp. Çünkü aslında biz su yiyoruz. Yani hani evet, böyle söyleyince garipmiş etiyoruz. gibi ha. oluyor ama hani yediğimiz besinlerin yapısının çoğunu su oluşturuyor. Aha, doğru. Yani evet. mesela ne aklına gelir böyle en sulu besin deyince? Evet, portakal geliyor. Evet. Benim şu de aklıma direkt karpuz geliyor mesela. Evet. Hani bildiğin su yiyormuş gibi söylüyorum. Aslında öyle düşünebiliriz hani o daha çok kendini belli ediyor ama işte sebzelerin, meyvelerin işte yüzde doksanı yüzü su oluşturuyor bunu. Evet. İşte ne bileyim e, makarnanın işte bir kuru baklagildi yüzde altmış, yetmiş yine aynı zamanda sudan oluşuyor. Dolayısıyla hmm. aslında su ihtiyacımızı besinlerden de bir şekilde karşılıyoruz. E, ama aynı zamanda tabii ek bir suyu da almamız gerekiyor. Hı -hı. Burada e, aslında herkesin kafasında şöyle bir şey vardır. E, günlük iki litre su tüketmeliyim. Bir, Hı -hı. ...bir öneri var. Hani bunun biraz aslında nasıl çıktığından bahsedebilirim. Hani nasıl Tabii bir şey evet. var e, bunun. Aslında tamamen kütlenin korunumu mu kanunu Hı -hı. bu. Şöyle biz gün içerisinde işte terliyoruz, nefes alıp veriyoruz... ...işte tuvalete gidiyoruz falan suyu bir şekilde vücudumuzdan atıyoruz. Ve bunu yani vücudumuz aslında biyolojik bir mekanizma. Bunun işte işlevini tekrar düzgün bir şekilde sürdürebilmesi için de... Çıkan suyu tekrar yerine koymamız gerekiyor. Sosun burada mı? Gerekiyor çünkü vücut su içinde çalışıyor, yani kanla çalışıyor, bir şekilde işlevleri sürüyor, işte hücrelerimiz suyun içerisinde gömülü gibi. Bu yüzden de bunu yerine koymamız gerekiyor geri. E, tabii bunu dediğim gibi besinlerle de sağlıyoruz büyük bütçonunun ama aslında e, herkes aynı şekilde beslenmediği için ek olarak da bir iki litre su içmemiz gerekiyor. Çünkü bunun metabolizmayı hızlandırıcı etkisi var, kilo e, kaybında önemli etkileri var. Kilo kaybına gelecek <gülüyor> misiniz zaten <her> Arda? <gülüyor> her zaman için tabi. <gülüyor> e, i̇şte cildimiz için güzel, yani daha böyle parlak bir cilt oluyor. Aynı zamanda, yani su içmediğimiz zaman da enerjimiz de düşüyor. Ben mesela çalışırken yanında her zaman su bulunduruyorum. Çünkü evet, çok iyi bir unutuyoruz. alışkanlık olsun. Evet, yani çalışırken unutuyoruz. çünkü kafa başka bir yerlerde olduğu için sürekli meşgul. ...su içmediğin zaman konsantrasyonun da düşüyor. Odaklanma problem haline geliyor. Başın ağrıyor mesela ben... O bana çok sık evet, oluyor. Evet. Mesela ben başım ağrında diyorum ki... ...bugün az su içtim sanırım. Önce biz <gülüyor> o suyu hmm. yerine geri koymaya çalışıyoruz. Sonra başka çözümlere gidiyorum mesela gibi... Evet. bu şekilde e, tabii aslında bunu unutmamak için de yanında su taşımak önemli ben mesela yanında her zaman böyle cam bir <gülüyor> şişe onu soracaktım evet. cam bir şişede taşımak tabii en sağlıklı seyade evet. değil mi yani plastik de, plastikli zaten e, tabii. yani yapılan bir sürü araştırma var geçtiğimiz senelerde işte bu plastik Şişelerin hı hı. içindeki sularla daha doğrusu ambalajlı sularla e, şebeke suyu arasındaki farkı görmek hı hı. için bir araştırma yapılmıştı. Beş kıtadan farklı ülkelerden su örnekleri alınmış. Ve e, ambalajlı şişelerin içinde bulunan suların şebeke suyuna göre hı hı. mikroplastik açısından iki kat daha fazla kirli olduğu Kesinlikle. ortaya çıkmış. Çünkü Pinaslayın içinde duruyor, doğal olarak kirleniyor. Yani bunu hı hı. kendimize yapmamamız gerekiyor, değil mi? Ya tabii ki aslında hani, suların içilebilir kalitede akması <gülüyor> büyük temennimiz. Evet, ama mecburardan öyle atmamalı ama. Evet. Hı hı. Yani evet, ben de cam şişe kullanıyorum. Daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum ve daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de evet, yani yanınızda taşımanız, bunu bir rutine bindirmeniz anlamında faydalı olur. Aynı zamanda işte mesela işte sabah kalktım, su içmeliyim. İşte gece yatacağım, su içmeliyim. İşte yemekten mesela. Önce gibi bir rutine bindirdiğiniz zaman ne evet, kadar bu, önce yemekten? E, yani aslında o kadar da şey değil ama yemek arasında olmasınansa önden ya da arkadan hmm. içmek daha aslında mantıklı gibi. Onun sebebi nedir damla? Yani niye yemek sırasında sıvı almıyoruz? Yani mide çok dolduruyor gibi bir durum hmm. var. Hani evet. o yüzden e, yani öncesinde yani De, öncesinde da daha öncesinde veya daha bir sonrasında falan hmm. alınabilir yani. Evet Aralarda. evet aynı şekilde. Yani böyle bir rutine bindirdiğimiz zaman evet hani unutmuyor o da oluyoruz. Yani garantiye evet. almış oluyoruz. Yani suyla ilişkimizi biraz daha böyle yakınlaştırmalıyız. Evet yani hani dediğimiz gibi zaten su yiyoruz aslında ama aslında şu açıdan da bakmamız lazım. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Ee, tabağımıza gelen her besinden aslında üretilmesi için de litrelerce su kullanılıyor Tabii. biliyorsun üretim aşamasında. Hı -hı. Hatta bir şey yazı okudum günlük 3500 litre. Su tüketiyormuşuz. Sana Sadece su, yemek evet. yiyerek. Evet sanal su. Görünmediği için hani biz şey böyle işte çeşmeyi kısayım da hani su tasarrunda bulunayım dediğimiz Ya şöyle zaman, bir şey yok mu? Ee, bir ürüne baktığımız zaman veya bir hizmete Hı -hı. onun arkasındaki su maliyetini hiç Kesinlikle. düşünme yok. Görünmediği için. Görünmüyor. Evet. Bir de çok kısa vadeli düşünüyoruz. Bir ürüne baktığımızda son haline bakıyoruz. Hı -hı. Ondan önceki hali de var. Sonraki hali de var. Yani bunlar çünkü çöpe dönüşüyor. Kesinlikle. Evet. Hepsinin işte o tüm proseslerde biz su tüketiliyor. Evet. Gıda da çok önemli. yüzde yani %92'sini falan karşılıyor. Yani su tüketiminin günlük. Evet. Bu açıdan da bakıp aslında şeyi düşünmemiz lazım. İşte ben işte elmayı biraz yedim. Sonra çöpe attım. 150 litre suyu çöpe atmış oluyorsun evet. ya da işte biraz makarna kaldı akşamlar buna ya canım yemek istemedi dediğin zaman yine evet. yüzlerce litreyi çöpe atmış oluyorsun. Bir de şey var Danla bir şey alırken de yani. Kesinlikle. Önce Akıl bunları çalışperiş. düşünmek gerekiyor. Hı -hı. Yani bunun ekolojik ayak izi nedir, su maliyeti Hı -hı. nedir, ne kadar enerji harcandı, bu nereden geliyor benim önüme Kesinlikle. diye düşünüp ona göre gereksiz alışveriş <gülüyor> tüketim yapmamak da gerekiyor. Evet ya ben bunun için şöyle bir yönlerde bulunabiliyorsa ben de öyle yapıyorum çünkü işte cumartesi örneğin benim alışveriş günüm gıda alışverişi günüm işte pazara Hı. gidiyorum işte o hafta ne yiyeceksem onun alışverişini yapıyorum Şimdi bu şekilde ben e, ne alacağımı bildiğim için bir liste üstünden ilerlediğim için fazladan bir şey almamış oluyorum ve aldığım şeylerde çöpe gitmemesini sağlıyorum çünkü zaten bir program içerisinde ben bu yemekleri yapacağım ve bunlar çöpe Hı. gitmeyecek ne güzel planlı programı, <gülüyor> sağlıklı bir hayattan bahsediyorsun. <gülüyor> evet, evet. Aynı zamanda ya şöyle bir durum var. Hani biz gıdayı aslında buzdolapları var evimizde. İşte buzluklar var. Ama bunları kullanmayı bilmiyoruz gibi hissediyorum bazen. Çünkü işte buzdolapların içi bilmiyoruz. Yani içinde ne var? Bunu hmm. bir bakmak lazım alışverişe gitmeden önce. Bu varsa onu alma o zaman. Ya da fazlaysa onu önce bir tüket. İşte ilk, ilk çıkar felsefesini ya. buzdolabında da uygulamak gerekiyor gibi. Evet. Yani bu gıda atıklarını azaltmak için aslında bu her şeyde olduğu gibi planda programlı hareket etmek aslında önemli. Hani benim çok kullandığım ya her zaman yaptığım bir şey bunu da tavsiye ediyorum insanlara. Ya, sağlıklı yaşamı tavsiye ediyorsun ya, çok tabii, güzel tabii, konuşuyorsun. çok açıdan. ...bakmak hmm. lazım meseleye... ...yani kilo alma kilo verme değil... ...ama gıdanın hani... ...birçok şeyle il, ilişkisi var... ...ve bunu hani mutfaktan bunu başlayarak... konuşacağız zaten... Evet. Evet. Hı -hı. ...ikinci bölümde konuşacağız... ...şimdi çok güzel bir müzikle Hı -hı. ara verelim... ...senin seçtiğin bir şarkı evet. bu... ...teşekkür ediyorum yani bu müzisyeni de senin sayende tanımış oldum... ...Peter Oren'den dinleyeceğiz... ...Lake Crescent... my love on a mountain beach at Lake Crescent west of Port Angeles I stopped my car to stretch my legs. I found her eating a hard-boiled day like me she was traveling alone Heading south on 101 She showed me where she'd been cooking and Had her butt stashed in the bushes till dark, swam with the sun high, took a traveler's day off, and that night we slept under the stars, in the morning I had a ticket on my car, she told me she couldn't join me, despite the fact I'd been profusely in bowling. So we parted ways, no gold light slays I was pierced through, so soon leave her gaze Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Evet sudan gelen de devam ediyoruz sudan konuşmaya konuğum diyetisyen Damla Ceyhan ee, çok güzel bilgiler verdim Hı -hı. Damla şimdiden şimdi e, suyun beslenmedeki rolünden bir parça bahsettik ama Hı -hı. E, senin bir de birazcık hani gündeme taşıdığın planetary health diet diye bir kavram var Hı -hı. sayende e, yine... Bu kavramdan haberim oldu diyeyim. Bu hem gezegen için hem de insanlık için iyi olan bir diyet anlayışı evet. aslında. Çok bütünlükçü bir şey. Hı hı. Biraz bundan bahsedelim mi? Yani bence çok çok önemli bir şey bu. Yükselen evet. bir hı hı. tema diyelim. Ya aslında evet bu konuya ilişkin hani insanların da bu konuda işte ilişkisi de arttı. Aynı zamanda işte iklim değişikliği, şu kapıda çok büyük bir sorun, büyük bir halk sağlığı riski olunca bu konuda tabi çalışmalar da arttı. Hani bu konuda şey biliniyor, evet, işte et tüketimimizi azaltmalıyız, işte daha çok bitkisel protein kaynaklarına yönelmeliyiz, işte sebze meyveyi daha çok tabaklarımıza taşımalıyız. Ama bu konuda tam net olarak işte küresel bir hedef yoktu aslında. Hı. Bu işte planeter herde aslında gezegensel sağlık ama tam olarak böyle çevriliyor mu emin değilim bundan. O yüzden bu şekilde şey bahsediyorum evet. Burada aslında işte küresel bir hedef belirlediği için önemli bu şu şekilde aslında da önemli 37 uzman var bu işte komisyon kararınca Lancet'in komisyonu aynı zamanda Eğit Foundation'ın komisyonunda 37 uzman bağımsız uzman işte farklı ülkelerden farklı bölgelerden farklı disiplinlerden uzmanlar bu raporu hazırlıyor. Hı hı. Bu Ve... raporun Türkçesi var mı? Türkçesi yok sanırım çünkü aslında yeni hı. çıkan bir rapor bu. Hı hı. Ee, o yüzden Türkçe'sini henüz bulamadım ben. Evet, ee, aslında bir özet tür şeyi Türkçe'sine kadar güzel olur yani. Evet, aslında ben onu yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Yazdın mı? Evet, oradan yararlandım da, gel yani bir özet şeklinde onu yazmaya çalıştım aslında. Harika. Yani dinleyicilerimiz ondan da faydalanabilir. Evet, evet. <gülüyor> ee, burada tabii komisyon amacı yani biliyorsun nüfus inanılmaz artıyor bir yandan nöktemde altı milyar mı ne öyle bir şey galiba evet, ve yani 2050 nüfusu. yılında on milyar insanın of. yaşayacağı bekleniyor bu gezegende yani gezegen bu yükü kaldırabilir mi ve bu insanları biz nasıl sağlıklı hem de sürdürülebilir beslemeliyiz şu andaki kaygımız bu yönde işte komisyon da bunu araştırıyor aslında ve hmm. e, aslında hem hani, Sağlık mı çevre mi ayrımında kalmadan Evet bunu işte sağlıklı Beslenerek aslında sürdürülebilir beslenerek Bunu sağlayabilirsinizi insanlara aktarmaya çalışıyor ya, Kesinlikle şey değil işte şunu yemelisin şunu yememelisin Şeklinde bir e, plan yok Burada Katı bir plan yok yani, evet, Ama böyle bir şey mümkün İşte biz 37 uzmanı topladık Hem gezegenin sağlığı için hem insanların Sağlığı için bu uygulanabilir bir şeyi Anlatmaya çalışıyor aslında ya gezegenin sağlığı bizim sağlığımız demek yani ya aslında kesinlikle. bunun altını çizdiği için o kadar güzel bir şey ki bu gelişme paylaşılmalı hı hı. yani işte az önceki verdiğim örnekten devam edecek olursam e Plastik şişelerinden gelen, işte evet. suya salınan diyelim plastik parçaları, mikroplastikler insanın vücudunda dolanıyor. Bunlar artık insan vücudunda toplanıyor. Hı hı. İnsan vücudu da aynı denizler, nehirler, göller nasıl kirleniyorsa. Hava da aynı şekilde, toprak da aynı şekilde. Bunları ayrı ayrı düşünmeden. Hı hı. E, insanın bedeni de öyle. Çünkü dünyanın suyu insanın bedeninden geçiyor. Tabii her gün, yani. her saniye. Ve bu e, şeyi düşündüğümüz zaman, e, bu sirküler yapıyı, hı hı. dönen yapıyı düşündüğümüz zaman bir yerde bir şey olduğunda... ...o insan vücudunda muhakkak bir şekilde... Hani ...er ya da geç yansımış oluyor. Ya Tabii evet. biz hani insanlık... ...böyle bir e, kafa yapısına giriyor. Ben hani doğanın dışındayım. İşte ben bu duvarların içinde... Hı. ...aslında daha farklı bir organizma yımı... ...üstün kabul etmeye evet, çalış Ama böyle bir şey yok aslında. Yani Hı. biz çevreyle bir bütün halindeyiz. Tüm o ekosistemin bir parçasıyız. Ve buna uygun hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden dediğim gibi aslında bu... planet health kavramı da... ...2015 yılında yine atılan bir kavram... Ee, halk sağlığı açısından da önemli bir kavram. Yani evet insan sağlığı ile ilgileniyor daha çok ama aynı zamanda insan sağlığını etkileyen e, sistemlerin sağlığıyla Hı, da gezegenin sağlığını, sağlığını da, da etkileyen bir kavram. İşte bunun ismi de aslında oradan geliyor. 2015 yılında atılan bu kavramdan geliyor. Ee, tabii e, yani Dediğim gibi bu e, 2050 yılına kadar aslında böyle bir hedef görülüyor. Hani bu insanların sağlıklı ve sürdürülebilir besleyebiliriz ama hani günümüzde de bunu başarıyor muyuz? Hayır aslında yani biliyorsun bir yandan açlık artıyor işte 800 milyon insanın yatağa aç girdiği söyleniyor. Evet. Bir yandan obezite artıyor bir yandan gizli açtık dediğimiz işte mikro nütrüent yetersizliklerini besin ölesi yetersizliklerinin e, yaşandığını görüyoruz. Zaten 2.1 milyar insan suya erişemiyor yani su mesela, hizmetlerine daha doğrusu hani su, ve su içebiliyor belki ama evet, evet. Gibi yani zaten bunu günümüzde başaramamışken daha fazla hızlı nasıl olacak evet. Evet yani bunu aslında ortaya koyan bir rapor tabii bunun aslında tüm yükü de insanlara bırakmayan bir de rapor aynı zamanda yani tüm o gıda prosesini tam tüm o gıda üretim prosesini de ele alan işte sen evet herkes bu şekilde beslendi işte tamamen duyarlı beslendi işte Bitkisel proteinlerden yüksek beslendi, meyve sebzesini işte tabağına koydu falan. Ama e, gıda tıklarını azaltmadıkça, işte e, tarımsal üretimi düzeltmedikçe de yine olabilecek bir şey değil. Yani tamamen e, yük bireylerde de yani bu şeyi de hissettirmeyi ben sevmiyorum aslında. Hı -hı. E, ama bu sadece e, bireylerin tek tek yani halledebileceği bir mesele tüm değil. Tüm paydaşların aslında çözüm için bir araya gelip. ...oturup düşünmesi gereken bir konu... ...çok önemli bir konu aslında... ...o kadar önem veriliyor mu... Hı -hı. ...o biraz soru işareti yani... Evet, ...büyük bir soru işareti evet. hatta yani şimdi gerçekten de yediğimiz şeyleri sadece aslında miktarından falan bahsetmemek kesinlikle. lazım. Sağlıksız şeyler diyoruz Yani dünyanın evet. öbür ucundan getirilen şeyler. İşte çikitamuz Ekvador'dan geliyor mesela. Evet. Onu alıp yiyoruz. Niye ben anamurumuzu yemeyeyim yani? Yani kesinlikle. Bu, burada yaptığımız seçimler çok önemli tabii ama devletlerin de hani bu regulasyonları, bu düzenlemeleri hı hı. ticaretle ilgili çok daha sorumlu bir şekilde yapması lazım. Aksi takdirde önümüze geldiği zaman insanlar genelde ucuz olan tercih ediyor. Ya tabii ve... sorgulamıyorsun evet. yani. Direkt onu alıyor. İndirim varsa Hı. ona yöneliyorsun ya. Bu tamamen dediğin gibi hani bu bizim sorumluluğumuz evet biz tabii ki farkında olmalıyız. Ama aynı zamanda bunun düzenlemeleri yani bize bu besin çevresi aslında çok önemli bir konu bu da yine. Ee, sağlıklı besin çevresinde yaşamadığımız için işte her yerde fesut reklamlarını gördüğümüz için AVM'lerde bu besinler çok ucuza erişilebilir olduğu için sağlıklı beslenme konusundan da tabii çok bahsedemiyoruz yani bu gibi çevrelerde. Hani ben öyle görüyorum bu çevrelerde böyle bir savaşçı gibi savaşmak evet. lazım Misyoner yani. Misyoner gibi davranmak evet, lazım. Evet. Ya yani bildiğini taşıman gerekiyor başka insanlara. Su gibi akman gerekiyor evet. beyinlere böyle farklı İşlemen insanlara. İşlemen gerekiyor. İşlemen gerekiyor. Öbür türlü hani hakikaten çok zor. bir de şey var. Ben de hani aklıma geldi söylemek isterim. Bazen böyle bakıyorum hani insan sağlığıyla çevre sağlığının Hı -hı. ayrıştırıldığı yerler. Yapay Hı -hı. bir ayrım tabii. Bazen bakıyorum bazı insanlar işte Burfa'dan biberimi getirdim işte şeyden Antalya'dan evet. mandalinam geliyor falan diye böyle hani bunu övünerek Hı -hı. söylüyor. Tamam iyi hoş ama yani sen karbon emisyonu yaratıyorsun evet. dünyanın öbür ucundan veya ülkenin öbür ucundan şeyler getiriyorsun yemek Hı -hı. için ve sağlıklı olduğunu düşünüyorsun. İlk başta bu senin sağlığın için ilk aşamada belki faydası olabilir ama e, ülkeyi kirlettiğin. ...dünyayı kirlettiğin Kesinlikle. sürece, havayı kirlettiğin sürece... ...toprağı kirlettiğin sürece ki bunların hepsi birbirine yine bağlı... ...senin de sağlıklı kalman mümkün değil değil mi yani? Kesinlikle yani bir de şöyle bir şeyimiz var, şansımız var... ...biz bir Akdeniz ülkesiyiz ve bizim Akdeniz beslenme modeline... ...çok uygun, harika örneklerimiz var yani Türk mutfağında da yine var... Evet. ...ve Akdeniz beslenme modeli tüm dünyada aslında Amerika'dan da insan... Diyor, ...işte ben Akdeniz beslenme modeline geçtim diyor... ...bizim böyle bir fırsatımız varken işte... Mesela geç şey gördüm. Okinawa diyeti var Japonya'nın. <gülüyor> ee, onların tabii ki yerel ürünleriyle. O da tabii Japon halkı da çok sağlıklı biliyorsun. Hani ben de bu diyete mi geçsem? Ya hayır. Yani bizim bizim ürünlerimizi de gayet sağlıklı bir şekilde beslenebilirsin. Uzaktan Japonya'dan aramana gerekiyor. Japonya'dan gelecek yani? O diyete yani, geçebilmek hiç, için değil e, mi? olması lazım. Yani bizim ülkemiz üretilen şeyler değil onlar. Dolayısıyla... Evet. Çok Yerelden çok şaşmamak şey. lazım tabi küresel bir sorun ama çözümü yerelde aramak lazım evet. yani bu özellikle beslenme açısından çok önemli. Evet beslenmede de öyle suyun sağlanmasında da öyle mesela 180 kilometre öteden Melen çayından Düzce'den hı hı. biz İstanbul'a su taşıyoruz örneğin. Evet pek çok şehir besliyor zaten İstanbul'u. Bir yandan işte onu taşırken ki ormanların tahrip edilmesi orada yapılmış barajın orada yaşayan insanların hayatını alt üst etmesi falan o kadar çok yönü var ki su da gıda da. Evet. Her şeyin aslında sorunların e, yerelden çözülmesi gerekiyor. Aksi takdirde hani işler daha da e, büyüyor gibi geliyor. Bir de şey diyelim, söylenecek çok şey var aslında evet, da böyle. Evet. Son olarak senin çok güzel bir bloğun var. Sosyal medyada beslenme üzerine önemli paylaşımlar yapıyorsun. Biraz Teşekkür böyle hani, neyi amaçlıyorsun? Ondan da kısaca bahsedip adreslerini de söyleyip evet. bitirelim programı. Ee, bu tabii bir web sitesi açtım bu söylediklerim. Evet ya yani ben bunları söylemeliyim, insanlara aktarmalıyım mı hissettim çünkü içimde. Ee, sürdürülebilir beslenme ile ilgili genelde yazıyorum. Ve amacım hani sürdürü Evet sürdürülebilir. Yani, bu sabah kalktım örneğin ben sürdürülebilir yaşama geçmek istiyorum dediğinde iş Hı. bir yerde mutfağa ve beslenmeye büyük olasılıkla bağlanıyor. Yani kesin bağlanıyor. Hani bu insanlar aslında hem beslenme bilimini de yabana atmadan çünkü çok yanlış öneriler de dolanıyor. Ama aynı zamanda ekolojiyi gezegenin sağlığını da bir tarafa atmadan bilimsel işte duyarlı vicdanlı şeyler yazmaya çalışıyorum aslında. Ve bunları da hani insanlara ulaşması için de bir sosyal medyada paylaşıyorum. Bunu da çok keyifli paylaşımlar ama ben, ben artık seni takip ediyorum biliyorsundur. <gülüyor> evet işte yeşilliyet yetişen isim kelime de böyle bir isim koydum. Hani direkt ilk bakışta ha, evet yeşille ilgileniyor evet. gibi oluşturması için. Yen yeşil saçlarım var falan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle evet, bir şey de görünüyor yani. yeşil düşünce. <gülüyor> evet. Aynen. Peki, şey bir de Instagram hesabım var. Evet, o da yeşil diyet. Sen yine kullanıcı ismin. Orada da bir yazılarımı paylaşıyorum genelde. Şey günlük hani bir şekilde aktif kalmaya çalışıyorum orada da. Evet. İnsanlar sana oranlardan Önüne, da evet, ulaşıp evet, Instagram'da, Bilmiyorum. ve Twitter'da varım. Hı -hı. E, web sitem var. İşte www.eçildistan.com. Evet. Buradan da kalıcı zaten Evet, buradan da ulaşılabilir. <gülüyor> evet, çok çok teşekkür ediyoruz Damla. İyi ben ki geldin. Ben teşekkür ederim. Çok keyifiydi. su gibi aktı problem. <gülüyor> e, bu haftalık sudan gelenden bu kadar diyelim. Hoşça kalın. Sudan gelen Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bak bak Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan